Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfisina ve min seyyiati amaline. Men yehtedillellahu fele muzille lehu ve men yudlil fele hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ama Eмма ba'd feinna estawel hadisi kitabullah ve hayral hadiy hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesatetha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fînler. İslam şeriatı başka insanlara tanımadığı mertebeyi alimler için kabul etmiştir. Onlara yüksek bir makam vermiştir ve onları insanlara Allah azze ve celle'nin hükümlerini gösteren birir kılavuz konumuna getirmiştir. Alimlerin bu şekilde kabul edilmeleri şer'i bir kabuldür ve bunun üzerinde iki önemli husus bina edilir. Birincisi alimlere itaat Allah azze ve celle'ye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaattir. Alimlerin emrine sarılmak vaciptir. İkincisi alimlere itaat asıl maksat olmayıp Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e itaate tabi olması gerekir. Alimlerin şeriat'taki bu mertebelerinin ve itibarlarının delilleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazılarını zikretmeye gelince, Allah Azze ve Celle onlara itaat emretmiştir. Nisa suresi 59. ayetinde, "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de." Tefsir alimleri emir sahiplerinin kimler olduğu konusunda, şu görüşlere ayrılmışlardır. Yöneticiler ve otorite sahipleridir denilmiştir. İlim sahipleri oldukları söylenmiştir. İbn Abbas radiyallahu anh'a şöyle diyor. Fıkıh ve din ehli kimseleri, insanlara dinlerinin manalarını öğreten, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan ve Allah'ın kullara kendilerine itaat etmeyi vacip kıldığı, Allah'a itaat ehli olan kimseleri kastediyor. Bunu Taberi tefsirinde Yine İbnü'l-Münzir ve İbn-i Hatim tefsirlerinden nakletmişlerdir. Hem otorite sahipleri hem de ilim sahipleri hakkında genel olduğu, onlara hepsine birden itaat etmenin Allah'a itaat içerisinde vacip olduğu da söylenmiştir. Cessas rahimeullah emir sahiplerinin alimler mi idareciler mi olduğu konusunda değişik rivayetler zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bunların hepsinin ayette murat edilmiş olması caizdir, mümkündür. Çünkü bu isim hepsini için almaktadır. Yöneticiler, ordu idaresi, askeri birlik yönetimi ve düşmana karşı yürütülen savaşın yönetilmesi konularında tebarüz ederken, alimler şeriatın korunması caiz olan ve olmayan konular hakkında öne çıkmaktadırlar. Komutanlar ve idareciler adil oldukları sürece alimler de adaletli, razı olunmuş, dinleri ve kendilerine verilen emanetler konusunda güven duyulan kişiler oldukları sürece, insanların onlara itaat etmelerini ve söylediklerini kabul etmelerini emretmiştir. İslam İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ulul emr, emir sahibi kimselerdir. Bunlar insanlara emir veren kişilerdir. Bu konuda güç ve otorite sahibi olanlarla ilim ve söz sahibi olanlar ortaktır. Bu sebeple ilim sahipleri iki sınıftır. Alimler ve yöneticiler. Bunlar iyi olurlarsa insanlar da iyi olurlar. Bunlar bozulurlarsa insanlar da bozulurlar. Yine İbn-i Teymiye, Fetevası'nın başka bir yerinde şöyle diyor. Nebi sallallahu ve, ve Raş halifeleri, izledikleri siyasetle insanları hem dinleri hem de dünyaları bakımından yönetiyorlardı. Daha sonraları işler, görevler ayrıldı. Askeri komutanlar, insanları dünya ve zahir olan din bakımından, ilim adamları da ilim ve din konusunda kendilerini müracaat edilen kısım bakımından yönetir oldular. İşte emir sahipleri bunlardır. Hakkında emir sahibi oldukları Allah'a itaat konusunda onlara itaat etmek vaciptir i̇bn Kesir Kesir'de şöyle diyor, zahir olan, Allah daha iyisini bilir, bu ifadenin yönetici ve ilim adamlarından emir sahibi olan herkesi kapsadığıdır. Yöneticilere itaat, alimlere itaate, alimlere itaat de Allah Azze ve Celle'ye ve Rasulü sallallahu aleyhi ve itaate bağlıdır. i̇bn Kayyim el-Cevzi'ye İlâm-ül şöyle izah ediyor, tahkik şudur, Yöneticiler, ilmin gereğince emir verdikleri takdirde itaat olunurlar. Onlara itaat, alimlere itaate tabidir. İtaat ancak maruf ve ilmin icap ettirdiği konularda olabilir. Nasıl ki alimlere itaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaate tabi ise, yöneticilere itaat de, alimlere itaate tabidir. İslam'ın ayakta durması, alimler ve yöneticilerle olduğuna ve İslam'ın, insanların onlara tabi olmalarına göre, alemin düzelmesi bu iki kesimin düzgünlüğüyle, Bozulması da bu iki kesimin bozulmasıyla olur. Diğer bir delil Allah Azze ve Celle'nin alimlere müracaat etmeyi ve müşkil durumlarda onlara sormayı vacip kılmasıdır. Enbiya suresi 7. ayetinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyuruluyor. Evet zikir ehline sorun. Cevabı şeriat açısından muteber olan olmayan kişiye sormak sahih değildir. Çünkü bu durum işi ehline vermemek olur. İcma da bu gibi usların sahih olmadığı yöndedir ve gerçekte böyle bir şeyin hukuba bulması mümkün değildir. Çünkü soru soran kişi sorunun ehil olmayanı, bilmediğin şu konu hakkında bana haber ver. İkimizin de bilmediği ve eşit durumda olduğumuz bu konuyu sana havale ediyorum demektedir. Böylesi bir kimse akıllılar sınıfından bile sayılamaz. Daha önce de defalarca ee, i̇zah ettiğimiz gibi ilim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden gelendir. Dolayısıyla ilim ehli sahabelerden gelen, onların Allah ve Resulünden naklettiklerini e, bilen kimselerdir. Dolayısıyla e, bilmeyene sorulmaz. Bu nakilleri bilenden bu nakiller sorulur. İlim ehline sorulması ve fetva danışılması helali haram, haramı da helal kılmalarına itaat edilecek manasına gelmez. Bu durumda onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler. Yani Tevbe 31. ayetinde ifade edilenlerin hali gibi soruyu soran izleyen bir tabi yani delile tabi sorulan da izlenen metbu konumunda olur. Zira ilim ehline soru sormak sırf Allah azze ve celle'nin hükmünü araştırmak gayesiyle olur. Bununla murat edilen soruya muhatap olan kişiye mutlak itaat gösterilmesi değildir. Bu sebeple alimler Avama düşen görevin alimlere tabi olmak yani onların delillerine tabi olmak olduğu hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Bilmiyorsanız zikir sorun ayetinde kastedilenler edilenler de onlardır. Aynı şekilde ilim adamları avamın fetva vermesinin caiz olmadığı konusunda da ihtilaf etmemişlerdir. Bunun sebebi Allahu u Alem avamın haram ve helal kılmaya yol açacak bazı manaları ve ilimde görüş beyan etmeyi bilmemesinden ilgili delilleri bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Alimler kılavuzlar mesabesindedir. Allah'ın hükmü onlar sayesinde bilinir. Onlara itaat göstermek bizzat hedeflendiği için değil, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve muradını anlayabilmek için onların anlayışlarının yardımına müracaat etmektir. İbn-i Kayyım, kitab Ruh'da şöyle diyor. Buradan her ifade ettiği görüşte alimi taklit etmekle Anlayışının yardımına başvurmak ve ilim nurunun aydınlığından istifade etmek arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Birinci halde yani alimin her ifade ettiği görüşü taklit etme hususunda hiçbir incelemede bulunmaksızın kitap ve sünnetten delilinin ne olduğunun peşine düşmeksizin alimin görüşünü alır. Hatta bu görüşü boynuna geçirip, geçirip bir tasma haline getirir. Zaten bu sebepten dolayı taklit denilmiştir. Taklit tasmalanmak demektir. Yani mukallit boynuna tasma takan demektir. Alimlerin anlayışlarından istifade eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve e için sahip oldukları ilmin aydınlığından yararlanan ise bunun aksine Bu kimseler Alimleri ilk delil konumuna yerleştirmiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e vasıl olduklarında ilk önce yani onları bir vasıta olarak değerlendiriyor. Peygamberin peygamberden gelen delile ulaştıklarında Peygamberin delaletiyle başkalarının delaletine ihtiyaçları kalmamaktadır. Yıldızın delaletiyle kıbleye yönelen kişinin kıbleye şahit olduğunda yıldızın kılavuzluğuna başvurmasının hiçbir anlamı yoktur. Öyleyse alim kimseler hükümlerin ortaya çıkması için birer vesile ve yoldurlar. Bu ilmi de sonrakiler öncekilerden tevarüs yoluyla alırlar. Alimler de Allah azze ve Celle'nin hükümlerini insanlara açıklarlar. Allah subhanehu ve teala, alimlerin kadrini yüceltmiş ve sadece ilim adamlarını şahitlik yapabilecek en önemli konu hakkında şahit tutmuştur. Ali İmran suresi 18. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah, melekler ve ilim sahipleri, adaleti ayakta tutarak Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahit olmuşlardır. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah azze ve celle, şahit olunabilecek en yüce husus olan tevhide dair, İlim ehlini şahit tutmuştur. Bu durum, ilmin ve alimlerin faziletini, Allah adil olanlardan başkasını şahit tutmadığı için, ilim adamlarının genel manada adil olduklarını ve diğer insanların onlara tabi olduğunu gösterir. Allah Azze ve Celle'nin, Allah Azze ve Celle ilim adamlarını şahit olunabilecek o en önemli konu hakkında şahit tuttuğuna göre bu husus, alimlerin şeriat nazarında belli bir itibara sahip olduklarının delilidir. İbn-i Kayyum şöyle diyor. Bu ilahi şahitliliğin zımnında bu konuda şahitlik yapan ilim ehrine yönelik bir övgü ve adil oldukları değerlendirmesi bulunmaktadır. Allah azze ve celle alimlerle diğer insanların eşit görülmesini nefyetmiştir. Rumur suresi 9. ayetinde de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlim ehli ile avamın birbirine eşit görülmesini nefyetmiştir. Bunda da alimlerin şeriyatta itibarı bulunduğuna Mahlukat içinde hiçbir beşere nasip olmayan bir konuma sahip olduklarına dair delil bulunmaktadır. Alimleri Allah, diğer müminlerden üstün kılmıştır. Müminleri de diğer insanlardan daha üstün kılmıştır. Mücadele 11. ayetinde şöyle buyrulur. Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Taberi Rahimullah bu ayet hakkında şöyle diyor. Allah, İman ehlinden ilim sahibi olanları ilimleri sayesinde emrolundukları şeyleri amel olarak işledikleri zaman ilim verilmemiş müminlere karşı yüceltir. Allah Azze ve Celle e, alimler Allah Azze ve Celle hakkında anlayışlı kimselerdir. Ankebu Suresi 18. ayetinde şöyle burulur: Biz bu misalleri insanlara veririz, bunları ancak alimler aklederler. Özel birer delil olan misaller. Bütün insanlar için verilir ama bunları ilim ehli olmak özelliğine sahip bulunan kimseler akledebilir, anlayabilirler. Allah subhanehu şariin misal vermek hedeflediği akletme işini alimlere yüklemiştir. İbn Kesir Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bu misalleri ilimde derinlik sahibi olanlardan ve ilme iyice doymuş olanlardan başkası anlayıp iyice tedebbür edemez. Alimler Allah'tan korkan kimselerdir. Fatır suresi 28. ayetinde kullar içinde Allah'tan ancak alimler haşyet duyarlar buyuruyor. Bu ifade Allah'a karşı duyulan haşyetin ilim sahiplerine hasredildiğini, onlara tahsis edildiğini bildirir. Allah azze ve celle Beyine suresi 8. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah katında onların mükafatları altlarından ırmakların aktığı Allah'ın onlardan, onların da Allah'tan razı olarak içinde ebedi kalacakları adin cennetleridir. Bu Rabbinden haşyet duyan kimse içindir. Haşyet ehlinin alimler olduğunu diğer ayette yani Fatır 28. ayetinde Allah Azze ve Celle bildirmiştir. Bu da delalet ediyor ki, söz edilen mükafat her iki nasın toplamına göre alimlere aittir. Alimler sahip oldukları ilmin kemalinden dolayı Allah'a karşı duyulan haşyete ehil, layık olmuşlardır. İnsan Allah'ı ne kadar tanırsa, O'na olan sevgisi, O'nun yanında olana duyduğu ümidi ve yine O'nun yanındakine karşı korkusu da o kadar fazla olur. Allah'ı, Allah Azze ve Celle'nin velileri için yaptığı vaatleri, düşmanlarına yönettiği tehditleri bilmeyen cahil ise, Allah'a karşı muhabbeti, O'nun yanında olana kavuşma ümidi ve yine O'nun yanında bulunan korkusu zayıf birisidir. Ayrıca alim kimse sahip olduğu Allah sevgisi, korku ve ümit nedeniyle nefsin arzularından ve hazlarından da o kadar uzak durur. Bu sebeple nefsinin arzularına mağlup olmuş kişilerin sahip olmadığı söz itibarına sahip olur. Allah'tan duyulan bu haşyetin, ilim adamlarının görüşlerinin şeriat nazarında muteber olmasında bir etkisi vardır. Çünkü Şeriatın zıttı hevadır. Câsiye suresi 18. ayetinde "Sonra sen din konusunda bir şeriat üzere sonra seni din konusunda bir şeriat üzerinde kıldık. Ona uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma." selam ve rahmetullah. İlim sahibi kimse ilmi ve Allah'a karşı duyduğu haşyet nedeniyle hevadan en uzak, hakka ise en yakın kişi haline gelmiş, görüşü de şeriat nazarında muteber olmuştur. İlim ehli İnsanlar içerisinde şerri ve şerrin giriş noktalarını en iyi gören kimselerdir. Allah Azze ve Celle'nin Nahil suresi 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kafirleredir. Allame İbni Sâdi, Allah rahmet eylesin, bu ayet hakkında şöyle diyor. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, yani Rabbani alimler, bugün rezillik, yani kıyamet günündeki rezillik, kötülük, yani kötü azap, kâfirleredir. Burada ilim ehlinin fazileti dünyada ve şahitlerin konuşacağı o günde hakkı dile getirecekleri, sözlerinin Allah ve insanlar nazarında muteber olduğu görülmektedir. Allah subhanehu Karun kıssasının devamında şöyle buyurmuştur. Kasas 80. ayetinde. Kendilerine ilim verilmiş olanlar yazık size. Allah'ın sevabı daha hayırlıdır dediler. İlim ehli burada diğer insanlara göre daha ayrıcalıklıdır. Çünkü onlar şerr'i görürler. Hayrı da bilirler. İnsanların Karun'a verilenleri temenni ettiklerini gördüklerinde onları şerden sakındırmışlar, hayrı açıklayarak iman eden ve salih amel işleyen için ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu ifade etmişlerdir. Dünyanın hazlarını arzulayan bu insanlar, alimlerin hak üzere olduklarını, Karun'un başına Allah'ın cezası geldiğinde ancak anlayabilmişlerdir. Kasas Suresi 82. Ayetinde şöyle buyurulur. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufda bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. Alimler, şerri tanıyan kişiler olduklarından insanları şerre düşmekten sakındıran kimseler haline gelmişlerdir. Maide 63. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten men etselerdi ya, işledikleri ne kötüdür. Yani insanlara faydalı olmak için ise koymuş olan, bunun için işe koymuş olan alimler şerri tanıyan, şerrin giriş kapılarını bilen kişiler olarak insanlara bunu açıklamaları gerekti halde bu büyük kötülüklerden onları yasaklamalı değil miydiler? İnsanlara düşen ise alimlere itaat etmek onların şerre karşı uyarılarına ve masiyetlere karşı yasaklarına olumlu karşılık vermektir. Alimler, peygamberlerin varisleri ve peygamberlerden sonra insanlar içinde en faziletli kimselerdir. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayete göre Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Alimin abide yani çokça ibadet eden kimseye olan fazileti, Dolunay gecesindeki ayın diğer yıldızlar olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakırlar. Ancak onlar ilim miras bırakırlar. Kim onu alırsa bol bir nasip almış olur. Evet bunu Ahmet bin Hanbel, Darimi, Ebu Davud, Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. E, rivayet sahihtir. Bu hadiste bazıları maalesef e, çok değişik manalar çıkarmış ve alimlerin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmine değil de aynı zamanda peygamberliğine nübüvvetine de sanki varis olmuş gibi bir konuma getirmişlerdir. Buna sohbetin sonuna doğru tekrar değineceğiz inşallah. Alimler peygamberlerden aldıklarını tebliğ ederler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ahmet bin Hanbel Ebu Davud ve İbn Hibba'nın rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. Siz dinlersiniz ve sizden de dinlenir sizden dinleyenlerden de dinlenir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bu ilmin telakki yoluyla, her neslin kendisinden sonra gelenlere tebliğ yoluyla alındığını beyan ediyor bu anisinde. Bu tebliğciler, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in şu duasına müstahak olmuş kimselerdir. Şöyle buyurur Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah benim sözümü duyup da onu hıfz eden ve kavrayıp eda eden kulun yüzüne ağartsın. Fakih olmadığı halde, zihninde, gönlünde nice fıkıh taşıyan insan vardır. Kendisinden daha fakir olana ulaştıran nice fıkıh taşıyıcısı vardır. Bunu İmam Şafi, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini kendilerinden sonrakilere nakletme işiyle bu sözleri anlayıp fıkh etmeyi bir araya getiren kimselerdir. Alim hem fıkhın taşıyıcısıdır hem de fakihdir hem de bizzat kavrayandır. Allah subhanehu onlar için hayrı murad etmiştir. İbn Abbas ve Muaviye radıyallahu anhum'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah kimin hayrını murad ederse onu dinde fakih, dinde anlayış sahibi kılar buyurulmuştur. İmam Acrî'de Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Allah onlar hakkında hayrı murad edince kendilerini dinde fakih kılmış, kitabı ve hikmeti öğretmiştir. Kullar önünde birer kandil, beldeler için birer fener haline gelmişlerdir. İbn-i şu izahda bulunur, Ref'ul Melam isimli eserinde, Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişinden önceki her bir ümmetin en şerlileri alimleridir. Müslümanlar bundan müstesnadır. Müslümanların alimleri en hayırlılarıdır. Allah... İlim adamları hakkında hayrı murad edip onlar dinde fakir kıldığına, tevhili öğrettiğine ve bu yolla onlara özel bir muamelede bulunduğuna göre onlara itaat etme ve emirlerine uyma gerekliliği de e, bir ayrıcalıktır. İnsanların kurtuluşu alimlerin varlığına bağlıdır. Alimlerin ruhları alınıverirse insanlar helak olurlar. Abdullah bin Amr radıyallahu anhum'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah ilmi kullarından söküp almak suretiyle kabz etmez. Fakat alimleri kabz ederek ilmi de kabz etmiş olur. Nihayet hiçbir alim kalmaz ve insanlar sorulduğu zaman ilimsizce fetva verip hem kendisi sapıtan hem de başkalarını saptıran cahilleri önder edinirler. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. İnsanlara verdikleri batıl fetvalarla ve Allah Azze ve Celle hakkındaki ilim ve hidayetten Yol gösteren aydınlık bir kitaptan yoksun görüşleriyle kendileri sapıtırlar. Kendilerine tabi olan insanları da saptırır ve işte o anda hepsi birlikte helak olurlar. Semavi kitaplar dahi olsa kitapların mevcut olması, alimlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Şayet bu kitaplar bir toplumun ilim adamlarına olan ihtiyacını gidermiş olsaydı, yoldan çıkarak iki tür sapmaya yönelen İsrailoğullarının ihtiyacını giderirdi. Onlar... Şu iki tür sapmaya yönelmişlerdir. Kimisi cehalet üzere Allah'a kulluk ederek sapıtmışlar ki bunlar Hristiyanlardır. Kimisi de Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden bile bireyerek, kasten yüz çevirerek gazaba uğramışlardır. Bunlar da Yahudilerdir. Bunların hepsi ehli kitaptır. Hristiyanların İncil'i Yahudilerin Tevrat'ı bulunmaktadır. İlim taşıyıcılığında dürüst insanlar bulunmaması nedeniyle bu kitapların varlığı onları hiçbir şeyden müstahane kılmamıştır. Bu ümmet için de aynı durum geçerlidir. Kur'an'ın mevcut olması, ilim taşıyan alimler bulunmadığı sürece bu ümmeti kesinlikle müstahni kılmayacaktır. Ebu İmame radiyallahu anh'ten göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gitmeden önce, kaldırılmadan önce ilmi alın. Ey Allah'ın nebisi, aramızda Allah'ın kitabı varken ilim nasıl gider dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Allah onu kızdırmasın. Sonra şöyle dedi. Ananız sizi yitirsin. İsrailoğullarında Tevrat ve İncil yok muydu? Bu kitaplar onları hiçbir şeyden müstahane kıldılar mı? İlmin gitmesi, ilim taşıyıcılarının gitmesiyledir. Evet, bunu Ahmed bin Hanbel ve Darimi rivayet etmişlerdir. Ebu Derdar radıyallahu anh'den rivayete göre o şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Gözünü semaya dikti sonra şöyle buyurdu. Bu ilmin insanlardan aniden alındığı bir andır. Öyle ki ondan hiçbir şey güçleri yetmez. Ziyad bin Lebit el-Ensari, ''Biz Kur'an'ı okuduğumuz halde ilimimizden nasıl alınır ki, Allah'a yemin olsun ki Kur'an'ı okuyacağız, çocuklarımıza ve hanımlarımıza da okutacağız.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Seni Medine halkının fakihlerinden sayarsam, anan seni yitirsin. Ey Ziyad, Yahudi ve Hristiyanlardaki şu Tevrat ve İncil'in onları müstani kıldığı şey nedir?'' Yani onların elinde kitapları mevcut olmasına rağmen onlar sapıttılar. Demek ki ilmin gitmesi, alimlerin gitmesiyle oluyor. İbn Abbas radıyallahu anhadan rivayete göre, ilmin gitmesi nedir, bilir misiniz dedi, hayır denildi, o da alimlerin gitmesidir cevabını verdi. Bunda da darimi rivet eder. Alimlerin gitmesinin anlamı, insanların helak olmasıdır. Ebu Cennab Rahimullah'ın, bir rivayette şöyle dedi e, naklediliyor, Said bin Cübeyr'e sordum, ey Eba Abdullah, insanların helakinin alameti nedir dedi, o da alimleri helak olduğu zaman ortaya çıkar dedi. Toplumu tarafından fıkıhsız ve ilimsiz olduğu halde liderlik konumuna getirilen kim olursa olsun, bu o insanların helaki anlamına gelir. Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle diyor, Dikkat edin, toplumu tarafından fıkıh üzere liderlik konumuna getirilen kişi o insanlar için hayırdır. Kim de fıkıhtan uzak olarak liderlik makamına getirilirse, bu da hem o kişi hakkında hem de onu takip edenler hakkında bir helaktir. Evet, İbn Abdilber Cami Beyanil İlim'de, Darimi Süneni'nde rivayet ediyor bunu. İbn Abbas Radiyallahu da şöyle diyor, İlim ehli ölmeye Hakkın izi de silinmeye devam eder, ta ki cehalet ehli çoğalır. İlim ehli, alimler gider de cehaletle amel ederler. Hakla ilgisi olmayan şeylere din diye sarılırlar. Yolun doğrusundan saparlar. Evet, bunu da i̇bn Abdilber naklediyor. Zamanımızda gördüğümüz tabloda bundan başka bir şey değil. Elbette bizim burada kastettiğimiz şey, yani ilim ile kastettiğimiz şey, Kitap ve sünnettir, sahabelerden gelendir. Bugün insanların e, çeşitli konumlarda insanlara önderlik ettiğini, din adına önderlik ettiğini ama bu önderliklerinde ne Kur'an'a, ne sünnete, ne sahabe menhecine dayanmadıklarına şahit oluyoruz. İnsanların alimlere çok ihtiyaçları bulunmaktadır. İmam Ahmet bin Hanbel, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. İnsanlar yiyecek ve içeceğe duydukları ihtiyaçtan daha fazla ilme ihtiyaç duyarlar. Çünkü yiyecek ve içeceği günde bir iki kez gereksinim duyulurken, ilme her an ihtiyaç duyulmaktadır. İmam Curri de şöyle diyor. Allah size merhamet etsin. İçinde bol bol afetlerin bulunduğu ve insanların zifir karanlık bir gecede girmek ihtiyacında oldukları bir yol hakkında ne düşünürsünüz? O yolda hiçbir ışık bulunmazsa insanlar yönlerini şaşırırlar. Allah onlara yollarını aydınlatacak kandiller bahşeder. Selametle ve zararsız bir şekilde yola girerler. Sonra tabaka tabaka insanlar gelir, onların da bu yola girmeleri gerekmektedir ve girerler. O sırada kandiller sönüverir, karanlıklar içinde kalırlar. Bunlar hakkında ne dersiniz? İşte insanlar içinde alimler de böyledir. Birçok insan farzların nasıl eda edileceğini, haramların nasıl kaçınılacağını, mahlukatın yaptığı bütün ibadetler içinde Allah'a nasıl ibadet edileceğini bilmez. Bunlar ancak ve ancak alimlerin baş, alimlerden e, Alimlerin kalıcılığıyla mümkündür. Alimler öldüğü zaman insanlar yollarını şaşırırlar. Onların ölümleri sebebiyle ilmin izleri yok olmaya başlar ve cehalet meydana çıkar. İlim olmasaydı insanların ameli fasit olurdu. Raşit Alife Müminlerin emiri Ömer bin Abdülaziz Rahimeoğlu şöyle diyor. İlimsiz amel işleyenin fesadı salahından çok olur. Yani bozdukları düzelttiklerinden daha fazla olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, alimler için yıldız örneğini vermiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdu. Yeryüzündeki alimlerin misali, karanın ve denizin karanlıklarında yol bulmak için kılavuz edinilen gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Yıldızlar kaybolduğu zaman kılavuzların yolu şaşırması yakındır. Evet, alimleri yıldızlara benzetmiştir. Bu rivayeti Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Hadis sahihtir. Yıldızların çeşitli yararları bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunlardan üç tanesini zikreder. Birinci faydası, insanların karanlıklarda kılavuzluklarına başvurdukları alametlerdir. Nahl Suresi 16. ayetinde, daha nice alametler. Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar buyurulur. İkinci fayda, yıldızlar semanın süsüdür. Mülk Suresi 5. ayetinde Allah Azze ve Celle, Dünya semasını kandillerle süslemişizdir buyuruyor. Üçüncü fayda, yıldızlar kulak hırsızlığı yapan şeytanları kovma aracıdır. Mülk suresi 5. ayetinde yine, bunları şeytanlara atış taneleri yaptık buyuruyor. Alimler de bu vasıflar bir arada bulunmaktadır. <gülüyor> Alimler, Hakk'ın batılla karıştığı karanlıklar içindeyken, insanların kılavuzluklarına başvurdukları yol göstericilerdir. Yeryüzünün süsüdürler ve hakkı batıla karıştırmaya çalışan, dine dinden olmayan bidat, heva ve türlü sapıklıkları sokmaya çabalayan şeytanlara karşı birer atış tanesidirler. Alimin misali su ve yağmur gibidir. İnsanların bu ikisiyle istifadeleri hiçbir şeyle sınırlandırılamaz. Meymun bin Mihran şöyle demiştir: Bir beldedeki alimin misali tatlı bir pınar gibidir bazı hikmet sahipleri de şöyle derler. Alimler su gibidir. Nereye düşseler fayda verirler. İnsanlar için güneş ve afiyetin yerini dolduracak bir, bir alternatifin bulunması dışında alimlerin yerini dolduracak bir başka şey kesinlikle yoktur. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel Allah rahmet eylesin şöyle anlatıyor. Babama Şafii kim oluyor? Onun için senin çok dua ettiğini duydum dedim. Dedi ki yavrucuğum o dünya için bir güneş İnsanlık için sağlık afiyet gibidir. Bu ikisinin yerini doldurabilecek alternatif olabilecek bir şey var mı ki?" dedi. Alimlerin şeriat nazarında itibar sahibi buldukları, başka bir insan sahip olmadığı makama sahip bulundukları şeklindeki bu önemli kural kesinleşmiştir. Burada şimdi dikkat edilmesi gereken meselelere gelelim. Birincisi alimlerin itibarı bulunmaktadır dediğimizde bu söz alimlerin şahsılarını Bizzat kendilerini takdis anlamına gelmez. Bu durumda eğer böyle bir şey olursa İsrailoğullarının durumuna düşeriz ki onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Meryem oğlu İsa'yı da buyurulmuş duraklarında. Adi bin Hatime et Ta'in'den gelen rivayete göre şöyle anlatmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Boynumda altından yapılma bir haç vardı. Bana ey Adi dedi çıkar şu putu. Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler ayetini okuduğunu duydum. Şöyle buyurdu. Onlar, onlara, e, ben on, onlara ibadet etmiyorlar dedim. Ama bir şeyin helal olduğunu söylediklerinde helal, haram olduğunu söylediklerinde haram saymıyorlar mıydı buyurdu. Ben de evet dedim. Bunu Tirmizi, Taberi ve Beyhaki rivayet ederler. Ebu'l-Aliye rahmeullah e, şöyle soruluyor kendisine İsrailoğullarında rububiyet nasıl yani onlar e, nasıl rab ediniyorlardı alimlerin raiplerini diye soruluyor o da şöyle cevap veriyor Allah'ın kitabında kendilerine emredilen ya da yasaklanan bir şey gördüklerinde hahamlarımızın önüne geçmeyeceğiz. Onlar bize neyi emrederse onu uygulayacağız neyde yasaklarsa ondan kaçınacağız demişlerdir. İnsanların nasihatlerine kulak verip Allah'ın kitabını arkalarına atmışlardır. Evet, bunu İbn Abdilber Camül Beyanül ilimde rivayet ediyor. Bizdeki alimlere itaat ve şeriatımızda alimlerin itibarı bizzat gaye dinlenen bir şey değildir. Bilakis bu itaat ve itibarın sebebi alimlerde Allah'a dair ve Allah azze ve celle hakkında var olan ilimdir. Avamdan birinin onlara yönelttiği soru onların kişisel görüşlerini ya da kendi şahsi hükümlerini öğrenmek için değildir. Bilakis onların Allah azze ve celle'den Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den anladıkları hakkındadır. Allah'ın hükmünü bilmeyen avamdan olan biri, dinine ve ilmine güven duyulan bir alimin fetvasına sarılsa, o alim iştihadında hata bile etmiş olsa, Allah'a karşı bir mazereti vardır. Çünkü hakka ittiba eden kimseler, emruldukları niyet, samimiyetini, gücü yetiyorsa iştihadı, yetmiyorsa da delile bir alimin getirdiği delili gerçekleştirme ve sonra da sıhhatine inandıkları ameli yapmaya koyulmaktadır. koyulmaktadır. Heva ehli ise bunun zıddınadır. Onlar zandan ve nefislerinin arzularından başkasına tabi olmazlar. Zan ve hevaya dayalı olarak ileri sürdükleri görüşleri ilimsizlikle birlikte aksini de kabul etmeyecek derecede kesin ifade ediyorlar. Emrolundukları şeyi inanıp yine emrolunmadıkları şeyi kastediyorlar. İzin verilmemiş konularda da iştirad etmeye kalkıyorlar. Bu davranışlarıyla kötü davranmakta ve kendilerini Allah'ın azabına hedef haline getirmektedirler. İnsanlar bu konuda iki üç kesimi ve bir de orta yolu teşkil etmektedirler. Uç kesim, alimlerin makamını hiçe sayan, İslam papazlık dini değildir, İslam'da hiç kimse kutsallaştırılamaz gibi parlak sözlerle onların değerlerini küçümseyen kesimdir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilim sahibi önde gelen şahsiyetlere kafalarını bile kaldırmaya tenezzül etmeyen haricilere benzerler. Diğeri ilim adamlarını yaptıklarından sorgulanmayan kişiler olarak kutsallaştıran kesimdir. Bunlarda da İsrailoğullarına ve imamlarına ne mukarreb meleğin ne de gönderilmiş bir peygamberin ulaşamayacağı makamlara atfeden rafizlere ve bunlara benzeyen sufilere Bunlar da söz konusudur böyle durumlar. Allah, hak ehlini ise orta yollu olmayı nasip etmiştir. Bu kesimde yer alanlar, orta yolda bulunanlar, ilim ehlinin değerini muhafaza etmişler. Onların Allah Azze ve Celle'nin hükmünü gösteren kılavuzlar olduklarını, kendi zatlarında mukaddes ve hatadan masum olmadıklarını, kendilerine itaatin Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e itaate giden bir yol olması sebebiyle vacip olduğunu bilmişlerdir. İşte bu sebepten ötürü selef, insanları hak ölçüsüne göre tanırlardı. Heva ehli ise hakkı insanlara görebilirler. Bugün e, mesela mutasip insanlara, tuttuğu yola aykırı bir hadis gösterseniz, bu hadis benim mezhebime aykırıdır ve o hadisle amel etmeye yanaşmaz. İmam Şatibi Allah rahmet eylesin, İtisam'da şöyle diyor. Her türlü değerlendirmeye göre alimlerden herhangi birine ancak ve ancak şeriata yönelmiş olması, Şeriatın delillerini ikame ediyor olması, icmali ve tafsili olarak hükümleriyle hükmediyor olması dolayısıyla ittiba edilir. İlim adamı ne zaman ki herhangi bir cüz'i meselede veya fer'i konulardan birinde başka bir yöne dönerse, şeriatla hükmediyor değildir ve şeriat doğrultusundan çıktığı durumlarda kendisinin örnek alınması doğru olmaz. Ümmetin alimleri ve imamları bu minval üzere hareket etmişlerdir hepsi de kendilerine itibar edilmesinin ancak ve ancak başka bir şeyle değil şeriatla hükmetme şartıyla mümkün olabileceğini açıkça ifade etmişlerdir. Şeriata muhalif bir şeyle hükmettiği görülürse ona itaat edilemez. Ebu Hanife rahimeullah hadis sahih olduğunda benim mezhebim işte odur demiştir. İmam Malik rahimeullah ben sadece hata da sevap da işleyebilen bir insanım. Benim görüşümü inceleyin. Kitap ve sünnete uygun olanları alın, kitaba ve sünnete uygun olmayanları bırakın. Ebu Hanife'nin sözünü İbn Abdülber el-İntika kitabında, İbn-i Kayyım e, İlam-ül i̇bn Abid'in haşyesinde rivayet eder. İb, e, İmam Malik'in sözünü İbn Abdülber cami-ül beyanül ilimde rivayet eder. Nevevi'nin mecmuda İmam Şafi'den naklına göre şöyle demiştir. Hadis sahih olduğu zaman işte o benim mezhebimdir. Ayrıca şöyle der, hiç kimse yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir sünnet onun üzerine gitmesin, ondan uzaklaşmaz. Ben bir görüş beyan etsem veya bir usul ortaya koysam da, bu konuda benim görüşüme muhalif olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bir şey bulunuyorsa, asıl olan görüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğidir. Benim görüşüm de odur. Evet, bunu İlamul ül Muhakkinde İbn-i Kayyım nakledir. İmam Ahmed bin Hanbel İbn Abdilberin nakline göre şöyle diyor. El-Evfayni'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü hepsi aynı görüştür. Bunlar benim nazarımda eşittir. Hüccet delil yalnızca rivayet olunan eserlerdedir. Alimler şöyle diyorlar. Hepsinin lisanı hali budur. Bunun anlamı hepsinin söyledikleri hakim şeriyata uygunluğunun araştırılması üzerine memliidir. Şayet böyleyse ne ala Böyle değilse bu sözler şeriata mensup değildir. Bu sözlerin sahipleri de kendilerine şeriata muhalefetin nisbet edilmesinden hoşnut olmayacak, razı olmayacak kimselerdendir. İmam İbn-i Kayyim el-Cevziye, Allah rahmet eylesin, müştehitlerin ihtilaflı görüşlerine dair söz söylerken şöyle diyor. Teyvil edilmiş olan hüküm, alimlerin ittiba edilmesi vacibi olmayan, Muhalefet edeni kafir veya fasık kabul edilmeyen ihtilaflı görüşleridir. Çünkü bu görüşlerin sahipleri bu Allah'ın ve Resul'ün hükmüdür dememiş. Bilakis biz kendi görüşümüzde iştihatta bulunduk. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez demişlerdir. Ümmeti ille de bu görüşlere bağlamamışlardır. Ebu Hanife, benim görüşüm budur. Bundan daha hayırlısını bana kim getirirse onu kabul ederiz demiştir. Şayet bu Allah'ın hükmünün aynısının tıpkısı olsaydı, Ebu Yusuf'un da, Muhammed'in de, başkalarının da ona muhalefet etmesi caiz olmazdı. Malik de aynı şekildedir. Halife Reşid insanları muhatada olanlara yönlendirme konusunda kendisine danıştığında buna engel olmuş ve şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı değişik beldelere dağıldılar. Her bir toplumda bulunmayan ilim diğerinde bulunabilir." İmam Şafii de asabını kendisini taklit etmekten yasaklıyor, onlara Bilakis bir hadis bulunduğu zaman, kendine aykırı bir hadis bulunduğu zaman e, görüşünü terk etmelerini tavsiye ediyordu. İmam Ahmet de fetvalarını yazıp tedvin edenin bu yaptığını reddederek karşı çıkarak şöyle diyor. Beni taklit etme, falanı da taklit etme. Onlar nereden aldılarsa sen de oradan al. Onlar görüşlerine ittibanın vacip olduğuna dair bir bilgiye sahip olsalardı, kendilerine muhalefet etmeyi arkadaşlarına haram ed ederlerdi. Bundan yasaklarlardı. Arkadaşları hiçbir konuda onlara muhalif fetva veremez, onlardan biri bir görüş beyan edip de sonra bir görüşe muhalif fetva veremez ve kendisinden aynı mesele hakkında bir, iki ve hatta daha fazla görüş rivayet edilmez. Görüş ve iştihat konusunda en güzeli buna ittibanın caiz olmasıdır. İnzal edilmiş hüküm konusunda ise, Allah kazından indirilmiş hükümlerde ise hiçbir Müslümanın bu hükmü muhalefet etmesi, bu hükmün dışına çıkması, caiz değildir. Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur. Şer an, istenilmekte olan şer'i hükme götüren birer vesile olduklarını göz ardı ederek kişilerin hakim konuna getirilmesi sapıklıktır. Kesin hüccet ve en yüce hakim olan başkası değil, sadece şeriattır. İkinci husus, alimlerin itibarı şer'i bir itibar olarak daimdir. İslam şeriatı hayatın bütün yönlerini düzenleyen mükemmel bir şeriat, ve alimlerin sahip oldukları itibar da külli bir itibar olduğu sürece, alimlerin alimlere itaat, İslam'ın bütün alanlarında vaciptir. Hayatın değişik alanlarında, ekonomi, siyaset, tıp, cihat gibi alanlarda uzman olan kişilere düşen görev, kendi uzmanlık alanlarına dair konuları açıklayarak hizmet etmektir ki alimleri meydana getiren, alimlerde meydana gelen olaylar hakkında şeri hükmü. Bu şekilde uygulayabilsinler. Bu kimseler ve hatta günümüzde hayır ve salah mensubu olan bazı insanlar alimlerin hayatın bazı alanlarında makam ve itaat sahibi olduklarına itibar ederken bazı alanlarda alimlerin hiçbir itibarının bulunmadığı, bu konularda düşünürlere, siyaset adamlarına, davetçilere, cemaat önderlerine veya daha başka birilerine itibar edileceği görüşündedirler. İlim ehlinden birisi başından geçen e, bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Böyle bir böyle bu durumda olan birisini gördüm. Bazı ilim adamlarını ve çağdaş yöneticileri tekfir ederken değeri ve kim olduğu bilinmeyen birinin görüşüne dayanıyordu. Ona taharet, namaz veya zekatla ilgili bir mesele ile karşılaşsan acaba bu şahsın fetvasını kabul eder misin diye sordum. Hayır dedi. Kimin fetvasını kabul edersin dedim. Alimlerin dedi. Ona karşı şaşkınlığın devam ederek taharet gibi fer'i bir meselede onun fetvasını reddediyorsun, bu konuda onun ilim ehli görmüyorsun ama dini meselelerin en önemlisi hakkında ümmetin tarihi hakkında verdiği fetvayı kabul ediyorsun. Bir yönden tekvirle, ki tekvir ancak delille hareket edilebilecek, edilebilecek tehlikeli bir konudur, tekvirle alakalı bir meselede, bir yönden de imametle ilgilidir bu mesele. İmam-ı İmam Şehristan'ın dediği gibi ümmet arasında en tehlikeli anlaşmazlık imamet ihtilafıdır. E, çünkü İslam içinde bir kılıç, hiçbir kılıç, hiçbir zaman imamete yönelik olarak çekildiği gibi başka hiçbir dini kaydıya karşı çekilmiş değildir. Evet, bazı insanların takip ettikleri bu görüş tamamen akla mantığa aykırı ve dini hayatın her köşesinden ayrı tutma çabası içinde olan mülhitlerin, inkarcıların yaptıklarından başka bir benzeri bulunmayan bir çelişkidir. Evet, abdestle ilgili bir meselede, namazla ilgili bir meselede dahi e, Allah'ın dininin delillerini bilmeyen insanlar maalesef tekfir gibi önemli konularda müştehit kesilebilmektedirler. Üçüncü husus, alimlerin itibarı şeriat kanalından geldiğine göre bu itibarı kaldıracak olan yine şeriat'tır. Alim dinini baltalayan, ümmetin imamlığı ve fetva makamı ehliyetine aykırı bir iş yaptığı ya da bu yönde bir söz söylediği zaman bu ilim adamının itaat edilme ve görüşünün kabul edilme itibarını kaldırır. Alimin itibarının ortadan kalkması, insanların onun görüşüne razı olmamaları, azledilmesi veya akranları tarafından haset edilmek gibi nedenlere dayanıyorsa bu gibi sebepler alimin itibarını yıkamaz. Aksi halde Allah tarafından desteklenene dek insanlar tarafından hiçbir görüşlerine itibar edilmeden çeşitli hal ve zamanlardan geçmiş olan İmam Ahmet bin Hanbel'in, İslam İbn Teymiye'nin, Muhammed bin Abdülvehhab'ın, Allah hepsine rahmet etsin, onların itibarlarını hiç saymamamız gerekirdi. Dördüncü husus, bazı insanlar zannediyorlar ki ilim adamlarının itibarı sosyal vaka kendilerini ön plana ettiği için toplumsal bir baskıya dayanmaktadır bu konuda ilim adamları insanlar içinde görüşleri nazarı itibarı alınan mevki sahibi liderlere tüccarlara benzemektedirler Fakat bu insanların itibarı sosyal realiteden kaynaklanmaktadır Bu kimseler itibara müstah olanların davetçiler veya düşünürler veya buna benzer kimseler olduklarını zannederler Gerçekte daha önce de belirttiğimiz gibi alimlerin itibarı Birçok Nas'ın da beyan etmiş olduğu gibi şer'i bir itibardır. Beşinci husus, alimlerden bir şey almak yalnızca ilim ve ilmi meselelerle sınırlı değildir. Bilakis zahir hidayet, örneklik ve pratik uygulama da onlardan alınır. Bu da onlardan ayrılmamak ve meclislerinde bulunmakla gerçekleşir. Malik bin Enes, Rahimullah'tan rivayet göre şöyle demiştir. İbn-i Rahimullah, Hidayeti de yani uygulama tarzını da ilim öğrenir gibi öğrenirlerdi. i̇bn Kasım'ın yani Kasım bin Muhammed Rahimullah'ın hallerine ve hidayetine uygulama tarzına bakması için birini göndermişti. Yani ilim, e, ilim meclislerine katılmakla gerçekleşir. Onlardan ilim alınması, kitaplarından, sadece kitaplarından alınması veya kasetlerinden dinlenmesiyle gerçekleşmez. Bilakis... Bizzat e, meclislerine katılarak e, tavırlarından, davranışlarından da bunun sirayet etmesi, e, tevarüz etmesi gerekir. Evet, Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda konumuz devam edecek. Bugünlük e, yeterli olur inşallah. E, alimlerin bu ümmet içerisindeki konumu, alimlere bağlılık, onlara sevgi, e, bu konular... Önümüzdeki haftalarda Allah izniyle devam edecek. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhadele ilahe illan tevahdek ve estağfurke ve utubu ilek.